Oh yeah. Açık gazete. Kainat, bugün 17 Mart Perşembe, yıl 2011, ay 3, gün 76, Kasım 130. 1432, Hicri rebi Lahir 12, 1427, Rumi Mart 4. Günün tarihi, 490 yıl önce bugün 17 Mart 1521'de Kaşif Magellan Filipinler bölgesini keşfetti. Günün malumatı, uyku. Uykunun yalnız stresi ve yorgunluğu atmaya yardımcı olmakla kalmadığı, aynı zamanda yeni bilgiler için beyinde yer açılmasını sağladığını belirten uzmanlar, beynin işlevlerinin düzenlenmesi, gün içinde gelen bilgilerin değerlendirilmesi, bellekten gereksiz ayrıntıların çıkartılması ve alınan bilgilerin günlük yaşamda önem sırasının belirlenmesi için uykunun çok, öne çok önemli olduğunu vurguluyorlar. Yemek listesi, gün 76. Mantarlı et, erişte, kereviz, salata ve meyve.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 sin surrender, the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight time. Here, in the afterglow of day, we keep our eyes Same and sweet old way I fall in love Again as I did then Deep in the dark Your kiss will thrill me Like days of old Lighting the spark Of love that fills me With dreams untold Each day I pray for evening Just to be with you Together At last, at twilight time, yeah, in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue, yeah, in the sweet and similar way, I fall in love again.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 Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madre Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. günaydın. Zola Taylor'a da bir günaydın diyelim asıl adı. Taylor 1938'de bugün doğmuştu. Ve çok iyi bilinen yanı da The Platters adlı efsanevi grubun, rhythm ve blues grubunun hatta biraz da duvap türüne giriyor. O grubun kadın vokalisti olması 30 Nisan 2007'de de hayata veda etmişti Zola Taylor. Çok ünlü bir grubun ünlü elemanı. The Platters'dan Twilight Time adlı efsanevi diyebileceğimiz parçayı dinleyerek başladık. Alaca Karanlık Kuşağı gibi bir ortamda da yaşıyoruz zaten. Şimdi bugünkü özetleri önce kısaca verelim. Dünyada çok ağır bir kritik bir aşamaya geldiğine dikkat çekiliyor. Japonya'daki önce deprem ardından tsunami sonra da nükleer radyasyon felaketinin ve Fransız nükleer uzmanlara bakılacak olursa Çernobil benzeri bir nükleer faciayı önlemek hatta ondan daha büyüğünü önlemek için sadece 48 saat hatta daha az bir zaman kaldığı belirtiliyor. Bir yandan müthiş bir panik ve kontrolden çıkma duygusu var. Ve nükleer uzmanların da en önde gelen nükleer uzmanlar da en iyi durum senaryosunun bile iyi olmadığı... ...ne kamuoyu için insanlar halk için ne nükleer endüstri için ne de dünya için en iyi senaryo diye bir şeyin o kalmadığını... Ve mutlu son olmayacağını söylüyorlar. Böyle bir durum var. Bunu etraflıca bakma fırsatı bulacağımızı ümit ediyoruz. Ama aynı zamanda mesela gazetelerin Türkiye'de de büyük bir çaresizlik içinde kıvrandığını da Japonya'daki bu felaketten vurulan insanların kar soğukta bastırmış vaziyette açıkta yarım milyon insan sersefil, korkunç manzaralarda yaşarken en az iki gazetesinde Türkiye'nin aynı manşet var. Cumhuriyet ve Hürriyet'te çaresizlik başlığı var ve nükleer felaketin dünyayı tehdit ettiği konuşuluyor. Aynı anda da Akkuy'la örnek bir yatırım olacağı Moskova'da nükleer kararlılık olduğu ve Erdoğan'ın Akkuyu'da bütün tedbirler alınacak. Medvede bu santral çok farklı olacak dediği yani tamamen absürt bir senaryo. Gene çıkamadık onun içinden. Onu da konuşacağız. Yani bir UNESCO Beckett, hatta biraz da Gogol. Biraz çeşitlendirebiliriz belki oyun yazarları listesini. Diyebileceğimiz bir şey Böyle bir şey var, risk var ama bize güvenin diyen bir Rus'ya var karşımızda. Bir de bize güvenin diyen bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı var. Valla şey... bu e, radyasyon e, sızıntısı, erime, nükleer facia söz konusu olduğunda e, ya ben kişisel olarak kimseye güvenmem. Hani burada bir track record denen şeyin fazla bir önemi olmadığını düşünüyorum çünkü. Çok e, mükemmel, işte daha iyisini nasıl yaparız falan diye düşünün şeklinde tavsiyeler de geliyor bazı yerlerden. Tamam kötü bir şey nükleer patlama ama daha iyisini nasıl yaparız falan. Şimdi bir kere e, istediğiniz kadar daha iyisini yapın. Bunun bir garantisi olmadığını her şeyden önce söylemek lazım. Yüz defadan bir defa e, kaza olması demek belki iyi bir track recordtur. İyi bir e, nasıl diyeyim bunun Türkçesini? Şecere. Ha, iyi bir şeceredir. Ama e, gerçekte öyle mi bunu bilmiyoruz. Çünkü bir defa zaten yeterli oluyor. Onu ölen, evlerini, yakınlarını, hayvanlarını ve her şeylerini kaybeden insanlara sormakta fayda var. E, daha sonra bir de fazlası da var bunun. Yani sizden sonra gelecek jenerasyonların da haklarını aynen ellerinden alıyorsunuz. Evet tamamen ahlaki ve felsefi, etik felsefesine de giren bir sorun. Ama bunu... Tartışalım herhalde evet Evet. çok önemli. Tartışalım. Yalnız şöyle ender görülen ama bizim alışık olduğumuz cinsten, çelişkilerden biri de bütün dünyada tedbirler alındığını söyleniyor. Yani Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da, Avustralya'da ve Türkiye'de. Türkiye'de de vatandaşların dışişleri bakanlığı zorunlu olmadıkça Japonya'ya seyahate çıkmayın erteleyin. Diyor. Bir yandan da bize güvenin yeni nükleerler yapacağız diyorlar. Bu çelişkiyi birisinin izah etmesi lazım. Kimsenin zahmet edeceğini düşünmüyorum ama çeşitli dünyanın dört bir tarafında insanlar ayağa kalkmış vaziyette. Çok Almanya'da falan muazzam gösteriler yapıldı. Türkiye'de de yapılacak sanıyorum bu cumartesi günü. Evet bu cumartesi günü saat 16 ile 17.30 arasında Galatasaray'ın e da toplanarak, Galatasaray Meydanı'nda toplanarak bir e, eylem yapılacak. Nükleer zincirleme reaksiyon adıyla adlandırılan bir eylem. Biz de bunun da e, takibini yapacağız tabii buradan. Evet, bazı çevreciler engel olmaya çalışıyor demiş baş Kim o çevreciler? Öyle, Pis o, çevreciler. Nükleer reaksiyon gösteren çevreciler zaten dünyanın da en çevreci hükümeti olduğunu da çevre ve orman bakanı Eroğlu söylemiş. Şu ana kadar gelmiş geçmiş en çevreci hükümet bizim hükümetimiz demiş gene olduğu gibi. Başbakan da öyle şeyler söylüyor zaten. Yalnız mesela Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santraller konusunda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden profesör doktor ana bilim dalı öğretim üyesi jeolojiden profesör doktor Osman Bektaş da ...nükleer te tehlikeden uzak güvenli bir yaşamın teminatı için... ...sadece Kuzey Anadolu fayı değil Karadeniz fayları da sorgulanmalıdır demiş. Bu, bu konuda da bir güvencesi var mı Medvedev'in ve Cumhur e Başbakan'ın acaba? Ben bu fay hattı üzerinden yürütülen tartışmayı da aslında biraz gereksiz buluyorum. Yani onu da söyleyeyim. Ee, nükleer enerji, nükleer güç söz konusu olduğunda... ...siz evrenin temel yapı taşlarıyla oynuyorsunuz. Yani bu öyle çok istikrarlı bir şey değil yaptığınız şey çok güvenli bir şey değil sadece fay hattıyla e, oluşacak bir sorun yok burada veya depremle oluşacak bir sorun yok e, her şey olabilir olsun güvenelim biz medvede güvenilir bir adam değil mi Var. Erdoğan da güvenilir biri değil mi güvenelim ve bitsin o bu iş o konuda konuşmayayım yani öyle bir yorum yapmayayım da hani babama dahi güvenmem bu söz konusu olduğunda diye düşünüyorum Devlet baba. <gülüyor> Baban dinliyordur bu programı ve üzülebilir onda. Ama söylüyorum. zaten babam yani nükleer güç istiyorum diye tutturmadığı için sorun yok. Hayır seninle olan ilişkisi açısından sadece özel hayat demiştim ben. Peki ee... bundan başka konuşacağımız konulardan biri de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya üzerinde toplantı yaptığı uçuşa yasak bölge oluşturmasına öngören karar tasarısı bugün oylamaya sunulabilir. Kızıl Haç saldırı korkusuyla Bingazi'den çekilmiş. Libya muhalefetinden Türkiye'ye çağrı varmış. Böyle bir Libya'daki durum var. Ayrıca Orta Doğu'da da Bahreyn'de çok kuvvetli bir hükümet güçlerinin saldırısı var. Ondan da bahsetmemiz gerekebilir. Bir de... İstanbul polisinin 3 gündür sürdürdüğü operasyonlar sonucu Abdullah Uçmak ve 13 adamı İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı gerçekleştirmekten gözaltına alınmış. Kalaşnikov silahta uçmağın sevgilisinin evinden çıktı diye bir haberler var. Ona da bakabiliriz. Esas 3 önemli konu bu herhalde. Dönüp başa bakalım. Mutlu son var mı sorusunu soralım. Daily Telegraph gazetesine göre İngiltere'de basında Çernobil benzeri bir nükleer facia. Çernobil benzeri nükleer faciadan bahsetmek de çok anlamlı değil aslında. Nükleer facia mı değil mi? Belki ondan bahsetmek gerekiyor her şeyden evet. önce. Ama bir faciayı diyelim önlemek için 48 saatten az bir zaman kaldı diyorsa da ben bunu da şüphelik. Kim ölçmüş? ...işte şey... ...bazı ülkelerin vatandaşlarına... ...aralarında Türkiye'de var... ...uyarılar yaptığını... ...Tokyo'yu terk edin çağrıları yaptığını ...dikkat çekmiş neydi Telegraf... ...ve... ...Avrupa Birliği'nin... ...üye ülkelerden Japonya'dan ithal edilen... ...gıda, gıda ürünlerine... ...radyasyon incelemesi yapmasını istediğinde... ...belirtmiş Avrupa Birliği'nden böyle bir şey... ...talep de gelmiş... Bir havuz, yakıt çubuklarının muhafaza edildiği bir mahfazada kırılma olmuş ve havuz aşırı ısınma nedeniyle tamamen susuz kaldı. Bütün çubuklar açıkta ve felaketi önleme umutları azaldı deniyor. Hürriyet gazetesinde kontrolden tamamen çıktığını da yazıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Önce belki ondan bahsedelim. Hani durum nedir? Ee, çünkü öyle 48 saat süre kaldı. Yok efendim şu oldu bu oldu pek diyemiyoruz. Çünkü e, oradaki radyasyon seviyelerinden dolayı gidilemiyor oraya. Yani işte 50 tane işçi var içeride ölüm pahasına çalıştırılan. E, diğer onlar da çıkmıştı. Diğer onlar da çıkmıştı. Şimdi tekrar geri döndüler ama e, çok ciddi tehlike altında çalışıyorlar. Ve onların da zaten bu, bu çekirdeklerin bulunduğu bölgeye gitmesi söz konusu falan değil. Bir kere onu her şeyden önce söyleyelim. İçeri girip bakacak da havuza. Öyle bir şey yok. Ee, bir şey olmuş. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nde Nükleer Enerji Düzenleme Komisyonu'nun e, başı e, kongre önünde bir şeye çıkmış. Tanıklık. Yani, tanıklık. E. Artık onların öyle bir sistemi var. Çağırıp soruyorlar falan. E, şöyle demiş. Dört numaralı reaktörde yani bu e, felaketten önce şey anlı, amacıyla tamir amacıyla içinde sadece tükenmiş ve tükenmiş de tırnak içine tükenmiş tabi hani onların radyoaktiflisi gitmiyor ee, yakıtların bulunduğu Terim 4 numaralı bu. reaktörün e, soğutma havuzunda e, çok az veya hiç su kalmadı yani bu ne demek bu artık atmosfere karışıyor ve ciddi bir erime süreci içine girmiş demek evet, bu radyoaktif materyal dün profesör Hayrettin Kılıç'la da aynı şeyi konuşmuştuk zaten evet Kısmi erime diye de bir şey olmadığını söylediniz. Eriyor veya erimiyor. Nükleer evet. facia var veya yok. Çernobil tipi diye bir şey e, biraz saçma yani. Hani onun ne kadar radyasyon yayıldığı ile ilgili şeyi daha sonra yapabilirsiniz ama e, hesabını yani şu anda var. Buna e, Tokyo Elektrik e, şirketinden de bir şey gelmiş bu Tepco, Tepco şirketinden. Evet. Reddetmişler bunu. Olur mu canım böyle bir tahmin nasıl yapılıyor demişler. İçeri giremiyoruz ki kontrol etmeye. Bu da günün sözlerinden biri aslında evet, tabii. Evet, evet, evet. Oksimoron bu yani. Tabii. <gülüyor> ee, yani kendisi, kendisini yok eden bir açıklama olmuş bu. İşte Ama Binayı mantıklı. ve çevresini izliyoruz. Yakından. Daha doğrusu yakından dememiş yakından yanlış oluyor. Dikkatlice izliyoruz demişler. Ya böyle çok tuhaf şeyler de var. Göze zaten. çarpan özel bir sorun yok demişler. <gülüyor> tuhaf şeyler. Evet, çok tuhaf şeyler var yani mesela bir ara orman yangınlarında söndürmede kullanılan helikopterlerin bo boca ettiği sular görüldü mesela ben böyle bir videoda seyrettim yani insan hakikaten gülmekle hüngür hüngür yerlere kapanıp ağlamak arasında bir durumda kalıyor çünkü. Onlar PR. Yani o e, ha, bak, hakla ilişkiler. Bak şimdi şlak evet. diye döktü diyor. Çok yüksekten. Dün ilk defa denediler onu. E, pilotların maruz kaldığı çok yüksek radyasyon oranı nedeniyle geri çekmek zorunda kaldılar. Daha sonra e, tekrar yaptılar. Ama bu sefer de üzerinden geçerken çok yüksekten suyu bıraktılar. Şey açıklama işte hani rüzgar falan e, dolayısıyla artık suyun ne kadarı aşağı ulaştı bilmiyoruz. Şimdi Hayrettin Kılıç dün de söylemişti öyle yukarıdan kovayla su dökerek falan yapamıyorsunuz bu soğutma işlemini. Ya ayrıca da yani miktar olarak şimdi şu anda elimin altında yok hatırlayamıyorum ama uzmanlardan önemli uzmanlardan biri miktar olarak zaten böyle milyon ton düzeyinde su dökülmesinin bile kolay kolay sonuç vermeyeceğini söylerken bu sadece gülünç ...olarak karşımıza çıkan bir durum. Onu da söylememiz lazım. Doğrusu. Yani şu var. Almanya... ...nükleer kapasitesinin üçte birini... ...devre dışı bıraktı. İspanya, İsviçre... ...İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin... ...güvenlik standartlarını gözden geçirme... ...kararı aldıklarını... ...belirtiyorlar. Haberler geliyor. Venezuela da... de sonunda katıldı. Yapmasak mı acaba? Nükleer enerji... ...fidan diye yani santrallerin de en az 40 ya yani yaklaşık 40 yıl bir ömrü var. En, en fazla da 50 galiba. Nükleer reaktörlerden vazgeçilip yerine termik ya da doğal doğal gaz santrallerinin inşa edilmesi kararı gelecek yıllardaki küresel enerji ve çevre politikalarını etkileyebilir demiş Financial Times. Halbuki bu da yanlış çünkü termik Santralin de doğalgaz santrallerinin yapılması da söz konusu bile değil. Alternatif bile değil. Böyle de bir sorun var. Ama asıl önemli noktalardan biri Japonya'da endişe ve öfke büyüyor. Başlıklı bir haber. Bana çok önemli gözüken haberlerden biri buydu. Bunun öncesinde bir arka plan verelim bu arada. Japon hükümeti o Fukushima Daiichi reaktörünü etrafını boşaltma ...sırasında şöyle bir şey yapmıştı. 20 kilometre etrafı tamamen boşaltılacak. İşte bu binlerce insan tabii. 30 kilometre etrafındaki insanlar da çıkmasınlar evlerinden. Pencerelerini kapalı tutsunlar. Dün bu ABD'de yapılan kongre önündeki tanıklıkta ortaya çıktı ve daha sonra böyle bir çağrı da geldi. 50 mil yani 80 kilometre yakında kimse kalmamalı. Şeklinde bir açıklaması oldu. Evet, bunu edinmesi. dün de konuşmuştuk zaten. Doğrulandı bu evet. Ee, Japon hükümeti buna karşın çok muhafazakar bir yorum açıklamasını yaptı. Evet. Yani gelen tepkileri değerlendirirken belki bu arka planı göz önünde bulundurarak değerlendirmek lazım. Yani e, endişe ve öfke içindeki halkın sabrının taşma noktasına geldiğini söylemiş. Bunu söyleyen de bir vali. Fukushima bölge valisi. Durumlar yani söylendiği kadar sakin. 450 bin kişi orada burada spor değil. salonlarında falan yerlerde yatırılıyor. Yiyecekleri yok birçok durumda. Orada kar da başladı soğuk altındalar. Sıfır derece civarında felaket bir durum var. Sıcak Zaten evlerinden tahliye edilenler için kurulan merkezlerde sıcak yemek falan diye de bir şey yok. Tıbbi malzeme ve yakıt gibi temel ihtiyaçlar dahi karşılanamıyormuş. Bu BBC'nin... Yeni güncellenmiş haberlerinden birisi. Japon hükümetinin hani o Japonların mükemmel organizasyon yeteneklerini falan övüyoruz ya arada ama hükümetler, devletler de her yerde aynı. Ona ilgili bir örnekte Common Dreams'de Michel Chen bir yazı yazmıştı. Bu santralde, Fukushima nükleer santralinde çalışan ve çalışmaya devam eden hala 50 İşçiyle ilgili bir şeydi. Dün mesela çok ilginç bir gelişme daha oldu. Ee, Japonya'da nükleer santralde çalışan e, bir işçinin e, maruz kalabileceği yasal radyasyon oranı saatte 100 e, sivert civarındaydı. Bu ABD'de 50 milisivert örneğin. Ancak 250'ye çıkartmış bunu hükümet. Evet ben de bunu gördüm. Bu, bu da tabii George Orwell'i bir kere daha hemen hemen her gün anmak durumundayız. Bir kere daha anıyoruz. ya yani hafızanın deliğine atı vermişler. Yani es o yasal limit arttırılınca yasal limit bitti şimdi. İşte arttırıyor o yüzden öyle radyasyonda zarar vermiyor. Gerçi bu da saçmalık. Yani çünkü bin milisivertlerden 600 ila 800 milisivertlerden bahsediliyor. Böyle bir durum var. İşte Japonya'da halk Galayana gelmesinde nerede gelsin? Evet, benim de yani büyük bir kaygıyla ve paylaşma duygularıyla hakikaten insanın kalbinin yarısı da orada. Bu Japon yanı kuzey doğusunda özellikle atıyor böyle durumlarda. Görülen manzaralar hakikaten dayanılır gibi değil. Buna karşılık kısmen de umut verici diyebileceğim bir şey var. Yani... En önemli noktalardan bir tanesi olarak karşımıza çıkan şey şu, bu şekilde devam etmeyecektir. Japon halkı bu 60 yıldan beri, yani Amerikalılarla beraber işbirliği halinde yapılmış yapay bir demokratik anlayış var ve güven güven sorunu güven sorunu hat safhada, inandırıcılığa saygınlığı gerek şirketlerin, TEPCO gibi şirketlerin gerekse de onlarla tamamen eldivenle parmak gibi iç içe çalışan hükümetlerin katiyen yani sıfıra inmiş durumda güvenilirlikleri ve bunun bir haddi var. Bu ben bu haberi BBC'nin haberini çok önemsiyorum yani. Bence bu uh, nükleer işte patlamalar ve son dönemde yaşayan her türlü çalkantı üzerinden ...çok abartılı konuştuğumda düşünmüyorum... ...demokrasi denen şeyin tekrar bir e, tartışılması gerekiyor... ...yani hiçbir demokratik sistem... ...sanmıyorum ki... E, ...böyle bir... ...büyük plan... E, ...peşinde devletlere kendi halklarından feda etme hakkını... ...versin veya veriyor... Demokrasi açığı var... ...çok ağır şekilde var... ...ve zannetmiyorum aslında... E, ...mesela şeyi de söylememiz e, gerekebilir... ...Wikileaks... E, Gayet önemli işlerin yapıyor. Yanı sıra yani pek çok yerde bilgisizdi. Daily Telegraph'a göre de WikiLeaks'in sızdırdığı belgelere dayanarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun iki yıl önce nükleer santrallerin şiddetli depremlere dayanamayacağı konusunda Japonya'yı uyardığını yazmış. Yani bunlar resmi belgelerde konuşulan şeyler. Ee, Uluslararası Atom Enerji Kurumu'ndan bir yetkili 2008 sonunda bundan iki buçuk sene önce Japon hükümetine nükleer santrallerdeki güvenlik standartlarının Çağın gerisinde kaldığını ve şiddetli bir depremde ciddi sorunlar yaşanabileceğini söylemiş Şimdi Wikileaks'e onu tukak ediyoruz Peki niye inanmıyoruz bu şeye? ...niye inanmaya devam ediyoruz? Belki de medvede inanmamız lazım. Bize inanın, güvenin diyor. Bilim, biz artık en iyi teknolojisini yaptık diyor. Başbakan da bize bunu söylüyor. Aslında öyle bir... E, ...konuşması da var elimizde. Başbakanın bize e, sunduğu bir... ...inanılmaz bir şey var. Yani... ...nükleer karanlık çağına girmek... ...durumunda bütün dünyada... ...yani... ...belli başlı Batı ülkelerinin tamamı Türkiye'de dahil olmak üzere tedbir alıyor. Bir yandan da Erdoğan'la e, Akkuyu'da bütün tedbirler alınacak. Bilimin ışığında bu santral çok farklı olacak diye bir şey söylüyor. Bundan daha büyük bir e, soyut absürtlük durumu çok kolay bulunamayabilir ama bakalım. Her yatırımın olumsuz bir neticesi olabilir... Yani bunda olumsuz bir netice doğacak diye siz yatırımdan vazgeçmezsiniz veya vazgeçemezsiniz. Ben dün de Ankara'da bir örnek verdim. Yani deprem denilen olay olamaz diye bir şey yok. Ki bizim ülkemiz deprem kuşağı üzerindedir. E yaptığımız asma köprüler var. Şu anda yapmakta olduğumuz... Denizin altından geçen tüp geçitler var. Ama bütün tedbirler bu yatırın depreme dayanıklı olarak yapılmaktadır. Bütün tedbirleri alacağız. Ama bileceğiz ki insanın da gücünün yetemeyeceği olaylar bu dünyada olabilir. Bunu bilmemiz lazım. Ama biz tabii ki bütün aklın, bilimin, deneyin bize verdiği güç neyse bu güce dayanarak... ...yatırımlarınızı yapmaya... ...yine devam edeceğiz. Aklım, bilimin... ...ve deneyim... ...bize verdiği bütün şeylerle... ...yola devam edeceğiz diyor. Akuyunun yeri ve projesi sağlam endişe etmeyin diyor. Medvedev'de birlikte ama aynı... ...anda da... ...biz biliyoruz ki gerek Vakili belgelerinden... ...Japonların en güvenilir... ...dünyanın en güvenilir... ...deneyiminde yüksek olan ülkesi... ...kabul ediliyordu. Depremler ve... Bu gibi teknoloji konusunda, yüksek teknoloji konusunda tamamen iflas ettiğini gördük. Böyle bir çelişki var. Üstelik Çernobil'in bu... sorumlusu olan Rusya. Evet. E... Yani çok kötü şeyleri var. Rusya'nın bir de bugün Habertürk pardon. Yani sen bir şey, sözünü tamam Yok bununla bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Dünya nükleer kabusu yaşarken diyor. Dünkü Habertürk'te hiç yer almıyordu. Bu sefer belki bir telafi. Cihetine gitmiş olabilirler bu gazetede de. Santral yokken listeye girdik diyor. Dünya nükleer kabusu yaşarken Türkiye'nin Hurda'daki radyasyonla nükleer kaza listesine girdiği ortaya çıktı şeklinde. Yani iki, bin, 1999 iki telli faciasından bahsediyor. Hurda konteynerındaki maddeden Ulgaz ailesine radyasyon bulaştı. Bu vaka Atom Enerjisi Ajansı'nın 23 büyük nükleer kaza listesine 7, 7. skalada 3. dereceden girdi diyor. Az buz bir şey değil yani. 13 kişilik Ilgaz ailesi, sizin akrabalığınız yok herhalde. İsim benzerliği. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidip 3 milyon Türk lirası tazminat aldı ama ailenin bir üyesi kanserden öldü. Diğerleri kısır kaldı, kadınlar menopoza girdi, birinin parmakları eridi diye bir haber. Şükran Özçakmak bu tam da şeyin üstüne ge gelecek. Çöpte evet. radyoaktif madde çıkmıştı. Evet tam da işte bilimin fennin ışığında bütün deneyimlerin ışığında bize güvenin dediği gün başbakanın aynı zamanda böyle bir haber var işte. Üçüncü sırada en büyük hurdadaki radyasyonla nükleer listesinde üçüncü sırada yer aldığı haberi var. Gelen de Medvede, ve güvenelim diyorum Erdoğan'la beraber. Sen bir şey söyleyecektin pardon. Aradan sonra da söyleyebilir eğer istiyorsanız ama şey söyleyeceğim şudur. E, bu santral yaptıktan sonra kim işletecek bu santrali? Veya Japonya'daki santrali kim işletiyordu? Medvede. Hayır, Medvede işletmiyor. Japonya'dakini Fukushima Daiichi santralini TEPCO şirketi işletiyordu. Bu TEPCO şirketinin birincil amacı nedir bir şirket olarak? kâr etmektir. Şimdi kâr etmek amacı olan bir şirketin diğer öncelikleri gözetmesini ben beklemiyorum. Kimsenin de beklememesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten suç olur. Ondan, e, Hukuken suç olur. Başka çevreyi kendi korumak e, gibi şeyler. Hissedarlarına, hissedarları kızarlar ve görevden alırlar CEO da, yöneticiyi de. O zaman niye herhangi birine güveneyim? Veya niye siz güvenin? Niye, niye başkası güvensin? E Hissedarı değilseniz eğer o şirketin. Çünkü Medvedev ve Erdoğan bize güvenin diyor. Onun için güvenelim. Açık Gazete I can eat. Jefferson Airplane'den Eskimo Blue Day adlı parçayı dinleyerek devam etti. Programımız ediyordu zaten saat 8.40.41 hatta ve devam ediyoruz. Bunu çalmamızın sebebi de Paul Kentner'ın 1941'de bugün doğmuş olması. Jefferson Airplane grubunun saygıdallık rock türünde çok önemli çalışmalara bulunan topluluğun ...elemanlarından biri... ...kurucu elemanlarından biri... ...ona da bir günaydın demiş olduk... ...Eskimo Blue Day adlı... ...çok iyi bilinen parçalardan biriyle... ...devam ettik programa... ...evet Açık Radyo burası 94.9... ...ve devam ediyor Açık Gazete... ...ilginç de bir... ...Fulya Can Şen'in de bir haberi var... ...NTV, MSNBC'den... ...Türkiye'nin nükleer aşkı... ...Avrupa'yı... ...şaşırtıyor diye... Japonya'da yaşanan nükleer kriz sonrasında nükleer enerji güvenliğini ve maliyetini yeniden ele alan Avrupa, Türkiye'nin nükleer santral kurma konusundaki ısrarını şaşkınlıkla izliyor demiş. En eski ve en yeni nesil nükleer reaktörleri gezmiş bir gazeteci olarak söylemeliyim ki, bu teknolojiyle ucuz üretileceği sanılan enerji pahalıya mal oluyor. Hala atık sorununu çözememiş nükleer enerji lobisinin tek derdi, Eskiyen teknolojiyi mümkün olduğu kadar pahalıya satmak aslında büyük yatırımcılar çevre dostu sermayeyi pay etmekle meşgul. Alman gazeteleri de Türkiye'de hükümetin nükleer enerji santralleri inşa etmekteki kararlılığını şaşkınlıkla izliyor. Çünkü nükleer enerji santrallerinin çalışma sürelerini daha yeni uzatan Alman hükümeti bile Japonya'daki bu başlangıç halindeki felaketin hemen ardından santrallerin bir kısmının 3 ay boyunca kapatılmasına karar verdi. Yani açıkçası Adalet ve Kalkınma Parti Hükümeti'nin nükleer santral aşkı 5 yıl önce Slovakya'daki eski tip Finlandiya'daki en yeni tip reaktörleri bizzat gezmiş görmüş bir gazeteci olarak beni Alman meslektaşlarımdan daha fazla şaşkınlığa uğrattı. Çünkü Türkiye'nin enerji ihtiyacı Almanya'nınkinden çok daha az. Türkiye'nin risksiz çevre dostu güneş, rüzgar ve hidroenerji kaynakları Almanya'dakinden çok daha fazla. Türkiye'nin doğal gaza erişimi Almanya'dan daha kolay konumu itibariyle. Türkiye deprem bölgesi Almanya değil. Ve Türkiye hem etnik yapısı hem de jeostratejik açıdan Almanya'dan daha fazla terör tehlikesi içinde diye de sıralamış. Almanya ayrı, Bir de altıncı madde olarak da Almanya çok pahalı bir yatırım olan nükleer santrallerin yapımı için Türkiye'den hem daha fazla sermaye hem de daha fazla teknolojiye, teknolojik bilgiye de sahip diyor. Rus teknolojisinin de ne kadar kötü çıktığını da ayrıca anlatıyor. Ama bunları tartışmaya bile lüzum yok. Yani burada ortaya konan çok aldat, büyük bir aldatmacadan bahsediyoruz. Evet yani Avrupa Birliği'nin de bu aldatmacanın içinde bir nerede durduğuna bakmak gerekir. Belki 2004 yılında Çek Cumhuriyeti Avrupa Birliği'ne üye olurken en önemli pürüzlerden bir tanesi Çek Cumhuriyeti'ndeki temelin. ...kenti yakınlarındaki nükleer reaktördü, nükleer santraldi. Çünkü Çernobil'de aynı teknolojiye sahip bir santral oldu, söyleniyordu bunun. Ve e, resmen katılım anlaşmasına kadar sokuldu bu yani artık o reaktörün e, devreden çıkartılması konusu. Bunun sadece e, arz ettiği tehlikeden dolayı mı yoksa artık Fransız veya Alman şirketlerinin oraya yeni nükleer santral... Teknoloji satmak istemesinden dolayı mı olduğu da... ...ayrıca bir tartışma konusudur... ...bunu da söyleyelim. Ya Kazayı da kimsenin üstlenmeyeceği... ...sigortalamayacağı filan da... ...açıkça ortada daha bugün... ...şimdi okuduğumuz herhangi bir kaza durumunda da... ...ne yapılacağı açıkça görülüyor... ...Haber Türk'teki haber... ...yeterli zaten. Yani Ilgaz ailesi... ...radyasyon bulaşınca... ...kimsenin ödediği filan yok... ...kendileri ancak Avrupa'nın sanakları... Mahkemesine başvurup alıyorlar ve bizlerin vergi veren vatandaşların ödediği bir durum oluyor. Dolayısıyla ya bir önemli korku var yalnız bu nükleer şeyin en büyük korkusu. Günün sorusu 64 bin dolarlık soruyu soralım mı dinleyicilere? Soralım. Ben de bilmiyorum gerçi soruyu veya cevabını henüz ama. İsrail'in en büyük korkusu Japonya'daki depremden sonra neymiş? İsrail'in... Nükleer felaketten sonraki mi? Evet, depremden sonra Deprem, ve nükleer şeyden sonra. Hmm. Ee, yani bu sadece tahminle söylüyorum, bildiğimden değil. Sushi tükenir diye mi acaba korkuyorlarmış? Nereden bildin? Yalan söyledim aslında, okumuştum ben de bunu. <gülüyor> sushi tükenmesinden felaket korkuyormuş İsrail'le. Ya haber muazzam aslında, matzav.com... Yani Tora e, Yahudilerinin online sesi internet sitesinden aldığımız bir haber şakaydı. Zaten ben de senden öyle almıştım haberi. Ben de sağ olsun programı Cans'ından öğrendim. Böyle bir yardımlaşma içinde bu abzüliteden de haberimiz oldu. Vermesek eksik kalırdık ee, dünden özel, beri. Evet, dünyadaki e, en çok suşi lokantasının bulunduğu şehirlerden biriymiş Tel Aviv ve Korku içinde kalmışlar şimdi ve kick command sosu Japon ürünü ithal edilemezse ne yapacağız diye perişan olmuş İsrail vatandaşları. Hatta tsunami'den sonra diyor bir şey e, histerik krize kapılmış insanlar telefonunu aramışlar. Ben şimdi ne yapacağım diye kick komansız sosu. Bu tabi şey hani İsrail vatandaşları demeyelim de tahminen. İsrail'den yayın yapan bir magazin e, gazetesinin böyle evet. magazinsel bir haberidir. Türkiye'de örnekleri bol bunların. E, geçelim. Evet, bu bir, e şey bir espride ama yani bütün bu Medvedevlerin, Erdoğanların filan söylediklerine bakılınca bu hafif bile kalır yani. Tabii. Bu bu, bu, bu, bu lokanta güvenin. sahibinin radyasyonun e, histeri, radyasyon değil de suşisiz kalma histerisi hafif kalır aslında tabi diğer bazı başka isteyiler karşısında neyse geçelim onu da evet ve şimdi e, hemen şeyi de söyleyeyim Türkiye'den e, bu İstanbul polisinin işte yakaladığı Abdullah uçmak otomobilinde pendikte bulunduğu saldırıda kullanılan otomobilin Kalaşnikov silahında e, bu Toplam 14 kişiyi gözaltına almışlar İbrahim Tatlıses türkücü İbrahim Tatlıses'in şovmen kafasından vuran korum, arabasının içinde vuranların Pendik'te bir evde yakalanmış uçmak diye eski ortaklarındanmış değil mi öyle de deniyor. Tatlısesle husumeti olduğu ve daha önce arabasını kurşunlattığı da belirlenmiş saldırıda kullanılan otomobil Pendik'te bulunmuş böyle bir şey. 2002'de de tatlı sesi tehdit etmek ten yargılanmış. İyiymiş durumu. Hayati tehlikesi yüzde onlara düşmüş. Solunum cihazından ayrılmış. Bir el ve bacağını oynatabiliyormuş. Nasılsınız sorusuna da iyiyim demiş. Böyle de haberler var. Hmm. Ee, bir de dün Üzerinde biraz durduğumuz, sanıyorum Libya ve e, evet. Kuzey Afrika, Orta geçmemiz lazım ama dün üzerine durduğumuz bir konu daha vardı. CHP'nin bedelli askerlik teklifi pek anlamlandıramamıştık. O detay, planın detayı e, biraz su üstüne çıktı. Burada şöyle bir şey öngörüyormuş CHP. Bedelli askerlik olarak belki isimlendirmeleri karışıklığı yaratıyor olabilir. E, belli bir gelir seviyesine kadar e, kısa, işte bu 21 günlük askerlik yapmak için ücret e, talep edilecekmiş. O gelir seviyesinden sonra da e, yine bedelli askerlik olarak ya kısa askerlik veya artık neyse onun adı e, ücretsiz olarak yapılması gibi bir e, öneri var. E, bilmiyorum yani bunun pratikte nasıl yapılır? Gerçi ona da çok girmeyeyim de her, kimse yapmasın veya herkes kısa yapsın şeklinde bir öneri getirilebilir mi acaba? Bilmiyorum. Evet. Yani vicdani reda hakkı tanınması için önerge izmeli. vermesi çok daha iyi olurdu doğrusu. Onun karşılığında da belli gösterecek bir yerde çalışma. Kamu hizmeti. Kamu hizmeti olabiliyor zaten. Kamu hizmetine de ihtiyaç var sanıyorum zaten yani. Hiç bitmez o. Evet. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin teklifi işte bedelli de yaş sınırını 28 olarak düzenliyormuş. Geliri 12 bin liradan yıllık geliri. 12 bin liradan az olanlar para ödemeden 21 gün askerlik yapacakmış ama Adalet ve Kalkma Partisi'nin teklife soğuk baktı da söylenen haberler arasında gündemde yok demiş Adalet ve Kalkma Partisinden Bozda savunma Bakanı Gönül de teklifin rutin olarak mecliste görüşüleceğini söylemişler Geliri 12 bin ile 25 bin arasında olanlar 7500 25 bin üzerindekiler 15 bin lira ödeyeceklermiş bu önergeye göre. Evet şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Libya toplantısına dönelim. Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturmasını öngören karar tasarısını bugün oylamaya sunabilir diye bir haber vardı. Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber. Amerika'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi de uçuşa yasak bölgenin ötesine gidebilecek adımlara hazır olmalıyız demiş. O ne demek bilmiyorum. Ama... E Oraya bir güç gönderilmesi mi acaba? Barış gücü gibi. Evet. Yani bilemiyorum şeyi... Libya ikinci bir Irak olabilir şeklinde de açıklamalar geliyor bazı yerlerden. Zeki Laidi mesela, Science Po e, Siyasal Bilgiler e, Enstitüsü'nden Profesör Zeki Laidi Financial Times'da bir makale yazıp, Batı'nın müdahale etmemesi halinde Libya'nın yeni bir Irak'a dönüşeceğini savunmuş. Tabii, e... Bu arada Ejdebiye kentinde çatışmalar devam ediyor. E, hem Kaddafi yanlısı güçlerden hem e, isyancı güçlerden biz kazanıyoruz bilgisi geliyor. Ama e, şu bir gerçek ki e, gerek biz gerekse artık Libya'da Kaddafi e, rejiminin sona ermesi gerektiğini düşünen herkes e, çok ciddi bir sıkıntı içinde. Çünkü bir yandan e, müdahale olursa bunun ne şekilde olacağı konusunda çok ciddi Belirsizlikler mevcut. Öte yandan olmazsa ne olacağına ilişkin kaygılar mevcut. İşte dün dediğiniz gibi bir kaya ile sert bir yer arasında sıkışma durumu burada da söz konusu Burada sanıyorum. da söz konusu evet. Bayağı ciddi. Kızıl Haç saldırı korkusuyla Bingazi'den çekildiği haberi var mesela BBC Türkçe'den. Son kasaba Ejdebi'yi ele geçirdiklerini söylüyorlar evet Kaddafi taraftarları diyelim onun paralı askerleri ve diğerleri e, ama Kaddafi ile mücadele eden güçler de yalanlıyor bunu. Tobruk kentine kaydırmış Uluslararası Kızılaç örgütü. Gerçek bir soykırım olabileceğinden bahsediliyor. Yani Bingazi'deki BBC muhabiri John Lane mesela yani Bingazi'de gergin bir hava var ve isyancılar bir an önce uçuş yasağı konusunda karar alınmasını beklediğini aktarıyorlarmış ve Geçici Ulusal Konsey diye bir şey kurmuşlardı. Eğer dış müdahale olmazsa demiş o konseyden Celal El Gallal, Gallal diye biri. Eğer dış müdahale olmazsa kentte katliam yaşanacağını söylemiş. Kaddafi sivilleri öldürecek, hayallerimizi öldürecek, bizi yok edecek demiş. Evet Birleşmiş Milletler e, kararı, tartışılan kararda da e, şöyle bir taslakta şöyle bir şey var. E, cümle var. Sivilleri korumak üzere gerekli tüm önlemlerin alınması. Rusya ve Çin bunu gerekirse Kaddafi'nin kara güçlerine de müdahale anlamına gelebileceği gerekçesiyle protesto etmişler. Bunu istemiyor Rusya ve Çin. Veto hakları var tabi. O zaman onlar veto kullanırlarsa hiçbir şekilde karar çıkamaz. Evet. Birleşmiş Milletlerin daimi üyeleri arasında üyelerinin beşi böyle bir şey. Daimi beş üyesi var ve hepsinin de veto etkisi var. Yani birinin hayır demesi halinde alınamıyor karar. Mekanizma öyle. Onu da söyleyelim. Ee, bu arada da işte Bahreyn'de de çok ciddi bir bastırma oldu. Olağanüstü hal. Sokağa çıkma yasağı ve yüzlerce yaralı birkaç ölü var ve tanklar ve helikopterle protestoları eziyor Barhain'de. Yani 800 bin kişinin yaşadığı toplam bir ülke. Bu ülkeye bin kişilik bir Suudi Arabistan liderliğinde bir e, dış güç müdahale bulunmuştu. E, ve e, burada bölgede yaşanan işte bir aslında e, sektör bir çatışmaya doğru gidiyor. Çünkü Sudiler Bahreyn'de nüfusun %70'i Şii ama Sünni bir kraliyet tarafından hanedan tarafından yönetiliyorlar. Sudiler bu durumun böyle korunmasını istiyor Suudi Arabistan. Sudiler demeyeyim. öte yandan İran'ın Şiiler üzerinde bir etkisi var. Böyle bir sekter kamplaşma tehlikeli bir sekter kamplaşmaya doğru da gidiliyor orada. Evet. Şimdi şey e, Financial Times'da yakından takip eden gazetelerden biri aslında orta, oradaki durumu e, Libya ve Bahreyn'deki diktatörlerin onlar, o lider demiş ama aslında diktatörlerden krallardan bahsediyoruz. Mısır ve Tunus'taki benzer rejimlerin devrilmesinden sonra büyük bir öfke ve intikam duygusuyla saldırıya geçtiler diyor. E, Kaddafi'nin kırk yıllık yönetimine karşı başlattıkları ayaklanma sırasında ele geçirdiği bazı kasabaların kontrolünü kaybeden muhalefet, Bingazi'yi kararlı bir şekilde savunacağını söylemiş yalnız. Diğer taraftan da Kaddafi yönetimi zaferin yakın olduğunda ısrarlı. Öte yandan da Guardian'ın yine takip ettiğimiz yazarlarından, önemli yazarlarından Seamus Milne, Arapların kaderi Libya'da değil Mısır'da belirlenecek başlıklı bir yazı kaleme almış. BBC'nin özetinden sadece görebiliyorum kısaca bir özet. Eğer Mısırlılar gerçek bir demokratik sistem kurabilirlerse bölgedeki tüm domino taşları sonunda devrilecektir diyor. Yani şeye bakmamız gerekir demiş Mısır'a. Şu önemli bir analiz olduğunu düşünüyorum ben de bunun. Ve bunun enteresan belirtilerinden biri de Hillary Clinton Mısır'a da geçmiş Tunus'a Mısır'a gitmiş Dışişleri Bakanı ve orada Mısırlılarla da isyancılarla devrimcilerle de görüşmek istemiş gençler reddetmişler daha önce mübareği istikrarın sembolü olarak destek vermeliyiz laflarını hatırlatmışlar güvenilir bulmuyoruz konuşacak bir şeyimiz yok demişler ki bu da sağlıklı bir Tepki ve öfke içinde oldukları anlamına gelebilir herhalde. Bu arada Tunus'a e, Hillary Clinton'ın bir ziyareti gerçekleşti. İşte Bu i̇kisi da... aynı galiba zaten. Evet e, burada da e, gösteriler yapıldı Tunus'ta. Tunus özgürdür, satılık değildir. E, Arap'tır, emperyalist değildir ve ziyonist değildir şeklinde sloganlar atılmış. Zionist değildir şeklinde sloganlar atılmış. Evet orada da pek sev, sevilmiyor. Amerikan dış her ikisinde de sürekli itidal tavsiye edip bütün gruplara, şimdi Bahreyn'de de aynı şeyi söylüyor Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı. Aman itidalli olun birbirinizi övmeyin, sevip korkulaşın ve bu işte Güzel olsun diyor 5. Güven fiyat. meselesi burada da öne çıkıyor. Çünkü Libya söz konusu olduğunda müdahale hatta kuvvetli müdahale diyor İşte fark nedir diye insanın sonrası geliyor orada. Evet. Biz Clinton'a mı güvenelim yoksa Medvedev'e mi? C hiçbiri. <gülüyor> evet. Galiba öyle bir durum var. Bir ciddi bir ürkütücü korku durumu var. Ama... Bu arada, bunu da belki söylemeliyiz. Pakistan'la ilgili bir haber bu. Afganistan'da da geçen, geçtiğimiz günlerde e, Afganistan ordusuna katılmak isteyenlere bir intihar bombası saldırısı olmuştu. E, 36 kişi ölmüştü. Gene bölgeden ilginç bir haber. E, Pakistan'da da bir CIA ajanı. CIA ajanı olduğu da sonradan çıktı. CIA, sözleşmeli CIA Elemanı. Elemanı diye geçiyor. Contractor yani. Ee, bilmiyorum nasıl. Taşeron. Taşeron da. Ee, <gülüyor> bu da bence <gülüyor> çok ilginç. Neyse Ray Davis e, iki kişiyi öldürmekle e, suçlanıyordu. Öldürmüştü iki kişiyi vurarak. Beni soymaya çalışıyorlar demişti. Daha sonra oradaki Amerikan e, konsolosluğundan kendisini kurtarmaya geldiği söylenen bir araçta birisini, bir üçüncü kişiyi ezerek öldürmüştü. E, gözaltına alınmıştır R. Davis serbest bırakılmış. Hangi şartlarla? Aile ölenlerin ailelerine kan parası verilecekmiş. Kan bedeli ödenmiş. O zaman bence kültüre uygun odur. Ziyaa kültüründen bahsetmiyorum. Evet, bu arada Pakistan'daki o, o kabile kültüründen bahsediyorum. Öyle mi? Parasını kim veriyor? Şir, Havadan mi? geliyor canım işte. Bir Taşere yapayım. eden şirket mi? Ediyor parayı. O şirketi de aslında çıkartmak lazım. Yani nereye bağlı? Bireysel bir taşeronluk durumu mu acaba bu? Evet her şey mümkün. Tabii. Bu arada haber merkezimizden Melih uyardı sağ olsun. Bugün Suudi Prens e, El Faysal Türkiye'ye geliyor. Suudi Arabistan'ın Dışişleri Bakanı olarak da. Yaşasın. Evet Davutoğlu ile Bahreyn konusunu görüşeceklermiş. İtidal olabilir. Evet, ama bu, Suudi Arabistan pek iktidar göstermemiş gibi sanki. Hani asker gösterince gösterir, gönderince gösterir. pardon. Ben iyi bir şeyle de kapatayım istiyorum bu bir saati. Biraz da taşmaktayız zaten ama 9.30'da da konuğumuz olacak. Ve blog meselesini konuşacağız Zeynep Atikan'la. Son haberim şu. ...Macaristan'da Deutsche Welle'den bir haber bu. Ee, sizin öneyle de epeydir üzerinde durduğumuz bir mesele Macaristan'da korkunç basına girişmişti ya. Bir medya yasası çıkarıp her türlü şeyi kısıtlamayı getirmek istiyordu Orban, Viktor Orban başbakan. On binlerce kişi sokağa dökülmüş, meydanlara çıkmış... Ve yani 1989'daki bu devrimci dalgın arkasından en büyük gösteriler, en büyük protesto dalgası olmuş. Ve yasayı geri al başbakan demişler. O da ilginç yani. Halen Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürütüyor. Bu da komedinin bir başka türü olarak yorumlansa gerekir herhalde. Ortak Avrupa değerleri. Ortak Avrupa değerleri. Macar insan Hakları Örgütleri yasayla birlikte kurulan denetim kurumlarında hükümet yanları var. Ve baskı yapıyor. Bunun derhal ortadan kaldırılmasını istemişler. Bakalım göreceğiz. Bu arada Bahreyn'deki şeyi de bilmiyoruz ne oldu? Gösteri oldu mu olmadı? Bahreyn diyorum. Ee, Katar emirliğinde Niye? Onda. El Cezire'den izleyemediniz mi? Onu? İzleyemedim. Göremedim yani. Bakalım ne olacak gösterilerde. Ara verelim. Açık Gazete Hasan Ersal'da ekonomi notları Günaydın Hasan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Şimdi kaçınılmaz olarak Japonya'da ki dur olup bitenin bu sefer de ekonomik evet. yönüyle biraz ilgilenelim. Evet. Yenmek zorundayız herhalde. Evet. Muazzam bir zarardan da bahsediliyor. Hatta bugün gelen bir haberde de şeyden bahsediliyorduk. Kaynak için tsunami tahvili çıkarmak durumu olabilir filan deniyormuş yani. Evet. Şimdi e, e, olayları eee e, iktisadi boyutunu yerine yerleştirirken iki noktaya dikkat etmek lazım. Bir tanesi Japonya dünyanın üçüncü en büyük ekonomisi. 5 trilyon dolarlık bir ekonomi bu. Yani bu küçük bir yer değil. Bu bir. İkincisi şu günlerdeki tahminlerin yanılma payı daha yüksektir. Çünkü bu e, gelişmiş bir ekonomide hem ülke içi hem ülkeler arası iktisadi bağlantılar çoktur. Dolayısıyla etkiler e, tam etkiyi e, bulabilmek için bunları tamamına bir bakabilmek gerekir o biraz daha vakit alır ancak ben vereceğim rakamları bu e, noktalara dikkat ederek e, göz önüne aldığımız zaman yine bir anlam taşıdıktan düşünüyorum ben e, tarayabildiğim kadarıyla bu konuda yapılan öngörüleri tahminleri e, baktım Onların işte alt üst sınırları içerisinde e, onları alarak bir bazı rakamlar söyleyeceğim. Yani yanıltma payı vardır ama çok müthiş yanılacağını sanmıyorum. Şimdi bu Japonya'nın çok e, şey olması, büyük bir ekonomi olması nedeniyle e, bazı rakamlar öyle e, bize gel e, Türk lirasına ya da dolara çevirdiğimizde ortaya çıkan o ülkenin büyüklüğü karşısında o kadar büyük değil. Şimdi deprem Tsunami ve nükleer etki. Üçü bir arada en fazla Iwate, Miyagi ve Fukushima illerini vurmuş durumda. Bunların Japonya'nın gayri safi yurt içi hastası içerisindeki bayi yüzde dört ile altı arasında. E, dolayısıyla e, yani Japon ekonomisinin büyük bir kısmında e, bir şey yok. Ayrıca da buraya vuran e, darbe e, tabii buradaki e, iktisadi yaşamın tümünü de yok etmedi. O da daha az. O yüzden Yapılan tahminler şu noktada tekrar söylüyorum. Ee, bu şeyin ee, ee, zararın gayri safi yurt içi hastasının Japonya'nın yüzde ikisiyle dördü arasında kalacağını gösteriyor. Kalacağı dediğim rakam 100 milyar dolar falan yahut yani 200 milyar dolar yani dörde çıkınca. Yani rakam dehşet bir rakam ama evet. ekonominin bütünlüğü oranla Şimdi e, Japonya'nın iktidat ve maliye politikasından sorumlu bakanı e, Kaoru Yosano bir açıklama yaptı. Diyor ki, konut, diğer yapılar, altyapının yeniden e, yapılması gerekiyor. Bu harcamaların büyüklüğü Japonya'nın gayri safi yurt içi hastasının %1 ila ikisi dolayında olacak. Yani biraz rakam düşük desek olur. Yani öyle gözüküyor. Şimdi bir e, noktayı hemen geçeyim ama sonra döneceğimizi düşünüyorum. Hani senin de katkınla. Ee, Japonya'nın şu anda enerji üreten santrallerin %10'u onu durdurulmuş durumda. Bunun nedenleri de bir enerji açığı var, hani elektrik yok filan. Evet. Ee, bunun nedeni yalnız hepsi bunların bozulmuş filan değil. Yani bir sorun olup olmadığını araştırıyorlar tabii, ciddi insanlar. Ee, varsa da tamir etmeye çalışıyorlar. O yüzden bunların bir kısmının önümüzdeki dönemde devreye gireceği düşünülüyor. Şimdi bunu şuraya bağlamak için söylüyorum. Yapılan çalışmalar Japonya'nın büyümesinde iki çeyrek eşlerin düşüş, yani iyi gitmeyeceği, büyüme hızının düşeceğini fakat sonra da hızlanacağını gösteriyor. Ben bir tahmini vereceğim. Çok uzatmak için içinde bulunduğumuz çeyrekte şok öncesinde %1.4 büyüyeceği tahmin ediliyormuş Japonya'nın. Şimdi sıfır bekleniyor. Bundan sonraki çeyrekte, üçüncü çeyrek yani bu yılın üçüncü çeyreğinde bir buçuk büyüyeceği öngörülüyormuş, yüzde bir buçuk. Ee, şimdi beklenen ekonominin yüzde sıfır dört yani binde dört daralacağı şeklinde. Ama 2011'in dördüncü çeyreğinde yüzde bir onda dokuz büyüyeceği tahmin edilen Japon ekonomisinin o çeyrekte yüzde beş yıllık bazda. Ve 2012'nin birinci çeyreğinde yüzde iki büyüyeceği düşünülen Japon ekonomisinin yüzde dört buçuk büyüyeceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla bu şoku Japon ekonomisinin gücü nedeniyle, ekonomiden bahsediyoruz tabi sadece ondan sınırlı, atlatabileceği gözüküyor. Şimdi bir başka, yani biraz işin ekonomi politikine geçeyim. Bir kere Japonların inanılmaz disiplini, dikkati herhalde dünya üstünde bu ülke insanlığa olan saygı birkaç kez katladı bu olayda. Fakat unutulması gereken bir şey var. Bu insanlar aynı zamanda iyi eğitim görmüş insanlar. Sorgulamayı biliyorlar. Dolayısıyla kuşku duyabiliyorlar. Tokyo Elektrik Enerjisi şirketinin 2002'de evrak üzerinde sahtekarlık yaparak... ...kamuoyunu yanıltması olayını da unutmuş değiller. Evet, özellikle de ben burada ufak bir parantez açabilirsem lütfen. Yani çok ciddi büyüyen bir öfkeden bahsediyor. Bizzat o bölgelerden birinin valisi de söylemiş zaten. Vilayet Yuhei Sato diye biri. Ama aynı zamanda... 30 seneden beri de çok ciddi bu yolsuzluklara özellikle nükleer şirketlerinde bazı gerçekleri gizlemesine karşı ve deprem tehlikesinin hafifletilmesine karşı hem hukuki davalar açmak yoluyla hem de bizzat sokağa meydanlara dökülerek şirkete karşı büyük bir mücadele verdiklerini kaybettiklerini de e, kaybetmelerine rağmen çok yüksek bir mücadele geleneği olduğunu da hatırlamamızda fayda var. Evet. Evet. evet. Dolayısıyla da bu e, Fukushima Daiichi nükleer santralındaki gelişmelere ilişkin açıklamaları kim yaparsa yapsın kamuoyu kuşku ve kaygıyla karşılıyor. Evet. Dolayısıyla Japonya'da bir e, saygınlık sorunu var, kredibilite sorunu var. Bu hükümetten kaynaklanmıyor. Yani niye? Ee, gerçi hükümetin bir saygınlık açığı var. Yani pek e, kendini kabul ettirebilmiş bir hükümet gibi değil. Beceriksiz olabilir ihtimalleri fazla. İşte istifalar oldu bilmem ne oldu. Fakat bu olayın içinde değil. Yani yeni bir hükümet zaten. Şimdi e, bu e, açıdan bakınca e, hükümeti nükleer santrala ilişkin gelişmeler karşısında hükümeti e, pek hükümetin de e, güven sağlanması mümkün gözükmüyor. Bunun dışında da hükümetin güven sağladığı anlaşılıyor. Yani hükümet bir talimat ya da bir tavsiyede bulununca, hani mesela orayı terk edin ya da işte e, şey depremin vurduğu yerlerde şunu yapalım, bunu yapalım dediği zaman insanlar onu ciddi alıyorlar. Fakat bunları, bu açıklamaları e, çok büyük kuşkuyla karşılar. Hükümetten de gelse, kimden gelirse gelsin. Ee, hükümetin bu konuda şu noktada saklama yaptığı söylemez ama başka ihtiyatlı bir strateji izlediği de söylenebilir. Yani anlaşılan, yani, e, tabii anlaşılan dediğim e, televizyonlarda, yabancı televizyonlarda ve gazetelerde okuduklarıma e, dayanarak, gördüklerime okuduklarıma dayanarak söylüyorum. Uzmanlar diyorlar ki yani evet bu durumda, tezbir e, alınıyor ama işte bize, bileyim, 10 kilometrede dursaydı da olurdu ama 20'ye çıkardı filan. Yani hükümet ihtiyatta hareket ediyor. Yalnız olay da e, öyle e, ne olacağı pek belli olan bir olay değil. O yüzden de hükümet iki sorunla karşı karşıya bir öngörü yapamıyor. Evet kendisi de o ne olup bittiğini Adilemiyor. bilemiyor. çünkü orada da uzmanlara bağlı onlar ne onu diyecek. İkincisi de böyle olduğu için de tutarlı çizgide gidemiyor. Ama bu onun kusurundan daha çok olaydan Olaya benziyor. Fakat ne olursa olsun bir e, güven sorunu var. Bu durumda Japonya'da ilginç bir şeye başvuruldu. Japonya'da güven sağlayabilecek son nokta olan İmparator Akihito'nun halka hitap etmesi istendi. Evet. İmparator çok e, pozisyon olarak çok saygın bir makam. Japonya'da sorgulanmayan bir makam. O, i̇kincisi de bu imparator. Saygın bir insan. Yani herkese hürmet ediyor. İmparatorun konuşmasını elinden geldiğince tabii çevirisini dikkatle dinlemeye çalıştım. Kabaca söylüyorum çok belki yanılabilir mi? Hükümet paralelinde fakat daha da kaygılı bir konuşma yaptı. Yani işin e, sıkıntılı ve baya problem olabileceğini söyledi. Yani bir vurgu orada vardı. Buna mukabil işte, işte şey sakin olun plan dedi. Yani o dua. Şimdi e, birkaç, e, yani bence bu durumda e, Japonya saygınlık sağlayabilecek bütün kaynaklarını kullanmış oldu. Yani imparatordan daha öteye de bir şey yapmak evet. kimse yok. Evet. E, ve bu arada da bir şey daha eklemek lazım. Bu santralda, e, yani Türkçe'ye biraz kamikaze gibi çeviriler ama doğru olduğunu sanmıyorum. Daha çok samuray gibi birileri var. E, hayatlarını feda ediyorlar. Evet. İçeride mücadele eden işçileri söylüyorum. Şimdi e, e, birkaç noktaya daha değineyim. Bu olayın dünya üzerindeki etkilerinin fazla olmayacağı şeklinde öngörüler var. Ama bu öngörülerin ortak noktası Japonya'nın Kobe depremi sonrasında gösterdiği performansı gösterip e, top, çabuk toparlanacağına dayanıyor. Kobe depremi sonrasında Japonya'nın milli gelirinin eski hale gelmesi için 5 yıl gerekir diye öngörülerde bulunmuştu. 9 ay sonra %98'ine ulaşmıştı. Ee, yine benzer, artık onun dışında Japonlar bunu yapar. Yani Japonlara olan itimat çok fazla şeye, şirketlere yok ama Japonlara var. Tabii bu olaydan en çok etkilenen sektör sigorta gözüküyor. 35 milyar dolar civarında bir e, e, yük gelmesi söz konusu. Şimdi Japonya'nın e, iktisadi olarak karşılaştığı en büyük sorun bu borçlanma değil. Yani Japonya'da bu iş için her şeyi e, borçlanmaya e, şey yapsa e, muazzam bir borçlanma yapsa bizim anlayışlarımıza göre Japonya'nın e, borcuna, devletin borcuna katkısı e, Yüzde %7'den fazla olmuyor. Bunun iki nedeni var. Birisi Japonya'nın büyüklüğü daha evvel de söylediğim gibi. Ama ikincisi de Japonya'nın zaten o kadar çok borcu var ki devletinin. Ee, hani biraz daha ektince bir şey olmuyor. Bundan niye kimse korkmuyor? Çünkü Japon devleti e, yabancılardan boşlanmıyor. Japonlar halkından boşlanıyor. Hani vergi ver, yani vergi de alabilirdi. Borçlanma yolunu seçmiş. O yüzden ona satabileceğine de inanıyorlar filan. Fakat başka bir sorun var ilginç bir şekilde. Bu kadar büyük şok e, yiyen bir ülkenin parası çok hızlı değerlenmeye başladı. Şimdi genelde insanın aklına şey gelir yani felaket olunca parası düşer falan diye. Yok öyle değil. Sebebi de şu. Japonların o kadar büyük miktarda e, e, yabancı e, para cinsinden varlıklara yatırımları var ki geçmişte tasarruflarını burada değerlendiler. E, bunlar çok önemli. Dünya ölçüsünde çok önemli. Şimdi Japonlar bu durumda kendi paralarına ihtiyaçları var. Çünkü yükümlülükleri çıktı, işte ne bileyim, bina yıkıldıysa yapılacak falan. Onları satıp Japon parası talep ediyorlar. O yüzden de Japon yeni hızla yükseliyor. Bu tabii Japonya'nın ihracatını kötü etkileyecek bir şey. Bu nedenle de Japon Merkez Bankası, Sadece bu nedenle değil tabi ekonomide likitteye ihtiyacı var. 183 milyar dolar. Ve mi? arkası da geliyor. Yani hemen arkasından bir 19 milyar dolar daha verdi filan. Büyük miktarda e, likitte veriyor. Çünkü bu likiteyi vermezse hakikaten Japon parası çok güçlenecek. E, şu noktada tekrar ama hatırlatayım söylediğim rakamlar geçici diye düşünmek lazım. Bir ön tahmin diye düşünmek lazım. E, ama e, işte ne bileyim iki katına bile çıkarsanız benim söylediğim rakamları Japon ekonomisinin büyüklüğü karşısında pek e, müthiş bir şey değil. Yani e, Japon Japonya'nın altından kalkabileceği, e, altından kalkabileceği rakamlar. Ama olay büyük bir olay mı? Evet çok büyük bir olay. O hiç kuşku yok. E, başta da e, şey yapayım bu nükleer santrallar meselesini herhalde dünyanın ee, oturup yeniden düşünmesi gereken bir e, nokta Ayrıca da sadece nükleer santral değil. Çünkü suçlu sorunun cevabını bulmak lazım. Tamam peki çok kötü. Durduralım ne yapacağız? Yani o ne yapacağız cevap vermek lazım. Biliyorsun o konuda da ya, biraz daha petrol çıkaralım diye bir cevap veriliyor. Evet. O da da yani kömür. ölümden ölüm Şimdi, beğenmiş. Evet. Gibi, Aynen şey öyle oluyor. kırk katır kırk satır. Yani, tabii bir de e, bir, bir, bir şey daha da ben hmm. e, Düşünüyorum yani bu henüz nükleer felaketin daha ortasında bile değiliz. Daha da çok daha feci sonuçlar çıkması ihtimali her şeyin kontrolden çıkması ihtimalinde yüksek olduğu söyleniyor. Çünkü kimse monitörler de çalışmadığı için oradaki bozuk olduğu için bilinemiyor ne kadar büyük radyasyon olduğu ve nereye kadar yayılacağı filan konusu. Öte yandan yalnız nükleer meselesi değil, bütün tarım alanlarının o kuzeydoğudaki büyük bölgedeki bu tsunami dolayısıyla mahvoldu, o simsiyah sularla kaplandığı ve üzerinden hakikaten bir cehennemi silindir geçmiş gibi bir durum oldu ve yeraltı sularına filan etkilerinin radyasyonla da beraber ne kadar etkili olacağını şimdilik bilemiyoruz ama çok yani Kobe'den çok daha büyük bir maliyeti çıkacağı herhalde kesin gibi. Şimdi tekrar yani aynı, aynı fikirdeyim. Çünkü bu ikinci etkileri bilemiyoruz. Nitekim olaya biraz şaka gibi görünen bir tepki Rusya'dan geldi. Yani gayri resmi çevrelerden tabii. Bizim burada çok boş yer var. Oradaki insanlar buraya gelsin gibi. Ama bu yani espri değil. Orada Tarım arazisini kastediyorlar tabii. Hı -hı. Bir, uzunca bir zaman belki bir şey yapılamayacağına işaret eden bir şey. Yani bunun, e, e, bu durum çünkü pek espri yapılır bir durum değil, değil ama söylenen evet. olay o arazinin durumuna dikkati çekmek yani senin söylediğin e, noktaya. Bir öbür şeyde tabi e, bu dediğin tehlike, yani bu nereye gider tehlikesi. E, insana Çernobil'i hatırlatıyor. Ama Çernobil'de bir şey daha vardı. Orada da bazı kahraman insanlar vardı. E, gidip o e, santralı havadan attıkları kumlarla gömdüler. E, helikopterlerle, büyük helikopterlerle geldiler. Ama onların da önemli bir kısmı hastalandı. Ne öldü hemen? Evet. Yani bir kısmı öldü, bir kısmı yani bir son öldü. Filan. Şimdi o mesela Çernobil'in etkileri konusunda dün akşam bir nükleer santral e, yani bu nükleer enerjiden yana bir bey ile karşı bir bey e, televizyonda birisinde de galiba görüşüyorlardı. Birisi diyor ki dolaylı etkileri alırsanız e, Rus Bilimler Akademisi'nin yaptığı çalışmaya göre bundan dola, dolayı şey ölümler zaman içinde yüz binleri bulacak. Evet. E, o da diyor ki yok 67 kişi öldü falan diyor. O da öteki de onu bir şey okumakla itham etti. Biraz kapıştılar. Ama şimdi e, Rus Bilimler Akademisi herhalde yani durup dururken e, ke, böyle bir şey yapmaz. Yani e, hastalığın la, neler etki yapabilir, ne olabilir onlar üzerinde çalışıyor. Şimdi 100 binler belki bir e, rakam yüksektir diyelim ama yani herhalde 67 değil bu iş. Şimdi bu çok ciddi bir olay. Yani, e, şaka edilecek bir şey değil. Ama bir şey hatırlatayım. Dünyada nasıl sorumsuzluklar olmuştu geçmişte? O, oksijen şeyde e, atmosferde kaç tane atom bombası denendi? Hı -hı. Bir tanesini hatırlatayım. E, büyük çar bombası Rusların 1961'de Novaya Zemlya'da da patlatıldı. 57 megatonluktu. 57 megaton, 57 milyon ton e, e, şey. TNT. Dünya Savaşında kullanılan tüm Patlayıcı madde, mermi vesairenin toplam gücünün dört katından daha fazla. Bu atmosferde patlatıldı. Amerika'nın kaç tane yaptığını falan, yani Ben saymadım ama müthiş bir rakamlar. İngiltere yaptı, Fransa yaptı, Rusya yaptı. Yani dünyayı epeyce kirlettikten sonra bu kirletiyormuş diye durdurdular. <gülüyor> yani yani, bu da insanı çok şey yürütüyor. Durum bu yani e, şu, bu olayın e, Türkiye açısından şeyi bence kamuoyu açısından hoş olmayan bir nokta Böyle, biz hiç bu e, santalı değiştirmeyeceğiz diye çok acele bir açıklama yapılmış olması oldu bence o konuda daha duyarlı bir açıklama yapılsa ya biz onu oturuz ve işte bakarız bakarız e, ne tür yeni şeyler var diye kamuoyunu ikna edici bir teknik bilgiyle bu açıklama yapılsa ki Rusya tarafı öyle yapmaya çalışıyor. Ee, hani çizginizi peki değiştirmiyorsunuz ama hiç olmazsa buna dikkat ettiğiniz gibi oldu. Biraz erken yapıldı Türkiye'de. Yani ben şahsen biraz daha ileride gidip bunun önemli bir hata olduğunu düşündüğümü de söylemeliyim. Özellikle de daha hiçbir sonucu net olarak ortaya çıkmamışken tehlikelerin. Ve giderek kaygı büyürken Kontrolden çıkmasından filan Bütün dünya bahsederken biz Her türlü riski göze alacağız ve Yüksek teknolojiyle yapacağız Bize güvenin şeklinde bir açıklama Doğrusu çok Bence siyasi açıdan da Tabi kendileri çok daha iyi bilirler Ama hatalı gibi geldi bana Bana Bunu... da Çermobil'de öyle olmuştu Hatırlarsınız çayı, evet. çayı ben içerim Demişti bakan Evet ve ondan sonra da bir bedel ödenmişti. Buradaki evet. bedel daha da büyük tabii. olabilir. Tabii tabii. Yani şu anda e, yani Japonlar şeye inanmıyorsa bu açıklamalara biz niye inanalım? Yani Rusya bunu yapabilir yapamaz bir teknoloji müsait o anlamda demiyorum. Herhangi bir ülke her bugünün en iyi teknolojisinin bizi koruyacağına niye inanalım? Yani hiçbir sebep yok. Çünkü bu teknolojiyi yani bunu Amerikalılar yaptı şeye değil mi? Japonya'ya bu patlayan, sand yani şey problem çıkan santral. Evet. evet. E, Amerikalılar Japonya'ya bir daha atom bombası yapmak, atmak için yapmadılar bunu. İyi diye yaptılar ama problem oldu. Evet yani Almanya, İspanya, İsviçre, Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri kendisi de güvenlik standartlarını baştan gözden geçirme kararları aldı. Hatta bir kısmı durdurdu. Venezuela var aralarında. Çin evet. var. Çinler. Ayrıca bir şey söyleyeyim. Rusya'nın şeyi de ilginç. Yani bir garip bir açıklama. Onlar da yani o tekrar kadar açık konuşmadıkları için. Onlar da aslında e, olayı gözden geçirmek istiyorlar ama e, onu direkt de, e, geçiriyorlar ama e, açıklamaları iki tane yapıldı. Yani bir tanesi yok canım, Hiçbir şey durdurmadık ama öbürsü de gözden geçiriyoruz. Evet. Gibi. Orada Putin, da aynı durum Putin, var yani. Evet. Orada da aynı Çünkü durumlar. Putin'in yolu tek. E, yani oturup bunda e, bir daha bir e, Değişik parametrelerle bakmak lazım. En azından söylüyorum. Yani e, tabii anlaşılıyor ki bu şey öngörülemeyecek derecede büyük bir olaymış. Ama olması ne demek? Olabileceği demek, anlamına geliyor. Artık olayın tekrardan gözden geçirmesi lazım. Evet. Tabii bunun maliyeti işte bu %4'e nasıl çıkıyoryu sorduğun zaman orada geliyor. Yani %2 civarında tahmin ediyordu Japon ekonomisine maliyet. Ama bu tür gözden geçirmeler pahalı bunlar tabi işler. Onun üzerinde e, şey ben sanıyorum bütün bu söylediklerimden sonra e, böyle sakin sakin pek bir şey olmuyor gibi konuştum ama bence dünya ekonomisinin e, e, gelişme çizgisini etkileyecek kadar önemli bir olay oldu. Kötü olacak anlamında söylemiyorum. Gelişmenin e, tipi değişecek anlamında söylüyorum. Tabi bu arada da ee, yani e, Arap dünyasında Bahreyn'de olup bitenler çok daha başka bir olumsuzluğu gündeme getiriyor. Orasını da herkes küçük görüp önemsemiyor ama bana orası çok önemli evet, geldi. Bir de şeyi de evet ya, günlerdir üzerinde durmaya çalışıyoruz. Öğrenip aktarmaya dinleyicileri ama senin bir de e, şey bu Japonya'da da büyümeye geçecek ama büyüme zenginleşme anlamına gelmeyecek. İşte bu e, aslında çok acı bir örnek Hep biz büyümeyi Şey diye düşünüyoruz Büyüyünce iyi oluyor Japonya'nın önümüzdeki dönemde refahı Bu şoktanın Altında olacak çünkü büyüme Yok olan Altyapı ve diğer sermayenin Yerine konmasını harcanacak Bu refahın artması Demek değil Dolayısıyla refah başka bir şeydir Mutluluk başka bir şeydir İktisadi büyüme başka bir şeydir Söylerken Hani boş bir laf değildi bu. Evet, bu kadar çalışma önemli. boşuna yapılmıyor. Evet, peki çok teşekkürler, de teşekkürler. Görüşmekte. Hasan Erseli Ekonomi Notları. Evet. Hasan Ersen'in ardından bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Biraz önce de duyurmuş olduğumuz gibi. Daha önce de kendisiyle bize konukluk etmiş olan Zeynep Atikkan'la birlikte olacağız. Ve Aslı Tunç'la birlikte yazdıkları blogdan al haberi başlıklı yeni yayınlanan yapı kredi yayınlarından yayınlanan bir kitabın üzerinden giderek blog meselesini biraz konuşmaya çalışacağız. Hem dünyada hem de Türkiye'de hem de yeni de daha kapatılmışken bir blog açılma şeyleri de şu sıralarda konuşuluyor. Tekrar açılacağı meselesi de konuşulurken tam üstüne geldi Zeynep Etikkan'la birazdan konuşuyor olacağız. Açık gaste Evet, Açık Radyo 94.9 burası. Açıkradio.com'dan da yayın yapıyoruz. Ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 9.30-6 dakika geçerken. Biraz önce de sünnettiğimiz gibi bir konuğumuz var. Zeynep Atikkan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce de Amerikan Cinneti kitabı yayınlandıktan sonra da burada sohbet etme fırsatı o kitap üzerinde de bulmuştuk. Ee, sizi burada görmek gayet mutluluk veriyor bize. Bana da. Çok teşekkür ederim. Ee, şey bu yeni Aslı Tunç'la beraber yayınlanmış olduğunuz yapı kredi yayınlarının Kogito serisinden çıkan blogdan al haberi kitabı üzerinde konuşmalıyız. Özellikle de alt başlı tabii hem bu haber bloglarının demokrasi ve gazeteciliğin geleceği üzerindeki etkileri üzerinde hepimizi çok yani bu meslek, tırnak içindeki meslek diyelim. Hele bizimki gibi biraz böyle e, komünote radyosu olma iddiasında topluluk radyosu olma iddiasında ona olmaya çalışan bir radyo için çok önem taşıdığı bir durum. Na, nasıl buna geçmiş? Yani nereden aklınıza geldi böyle bir konuyu şey yapmak bir kere? Ee, şöyle oldu Amerikan cennetini araştırırken iki e, bin tam on bir Eylül sonrasıydı ve Irak Savaşı'nın hazırlık safhasında araştırmalarımda Amerikan medyasının tamamen Bush yönetiminin sözcüsü durumuna geldiğini gördüm ve hiçbir kaynağa doğru ulaşamıyordum. Ve o arada blogları keşfettim ve blogları incelemeye başladım. Ve o süreçte 2006 yılında o kitap yayınlandı. Bütün araştırma safhasında e, hem Avrupa hem Amerikan bloklarından e, bütün Irak'taki, Orta Doğu'daki e, gelişmeleri izledim. O zaman orada bir şey oluyor dedim ve kitabı da yazmıştım. E, haber bloklardaydı. Sonra bütün bu işkence, sivil halkın öldürülmesi, bütün o haberler bloglardaydı. Ana, ana akım medyada ise bunlara rastlamak mümkün değildi. O zaman burada bir şey oluyor dedim ve bunu e, ince, incelemeye karar verdim. Zaten o zaman 2008 yılındaki e, Amerika'daki e, seçimlerin de gene internette olacağını yazmıştım. ama Evet. evet. Evet bambaşka bir dünya. Şimdi mesela özellikle de Tunus'ta başlayıp bütün Orta Doğu'ya ve Kuze Kuzey Afrika'ya da yayılan bu devrimci dalganın da çok önemli öl ölçüde de bu yeni sosyal paylaşım sitelerinde Twitter ve Flickr hatta fotoğraf hmm. dağıtımı ve bu gibi paylaşım sitelerinde Facebook üzerinden. Vete çok de bloglar tabii. E biz de aldığımız haberlerin büyük kısmını onların e, izlemesini yaparken Cezire'yi izledik bir yana ama e, bloglardan takip edebildik özellikle. Evet, şimdi e, Arap dünyasıyla, Arap coğrafyası ile ilgili il ilginç bir gelişme var. Şimdi i̇nsanlar Tunus ve Mısır olaylarından sonra bunun varlığını anladılar. Fakat e, Facebook'tan ve Twitter'dan önce bloglar Arap dünyasında özellikle Mısır'da çok etkiliydi ve basır blokçuluğu diye bir e, olay var dünyada ha, bunun da. üzerinde doktora tezleri yayınlanıyor. Şimdi blok kifaye hareketi sırasında 2005'ten itibaren oradaki sivil e, toplum örgütlenirken e, çok aktifti bloklar özellikle kadınların yazdıkları bloklar şimdi bunun bir nedeni var. Irak savaşı sırasında Amerika Irak blokçuluğunu teşvik etmeye başladı ve kontrolü altını aldı. Hatta bazı Amerikalı askerler Iraklı isimlerle blok yazıyorlardı. Bunu tamamen değiştirmeye yani bu blokçuluk çünkü bir özgürlük alanı. Bunu kontrol etmeye başladılar ve bunun üzerine El Cezire ve e, yerel Arap medyası ama yani e, Anam merkez medyayı demiyorum daha küçük lokal e, unsurlar e, bu alanı Amerikalılara ve batıya kaptırmamak için e, Mısır blogçuluğunu e, aktive ettiler bir anlamda ve o sırada canlandı. Şimdi e, ve Mısırlı Mısır blogları gazetecilik yapmaya başladılar. Şimdi bloglarda yorum yazılıyordu Irak'ta insanlar görüntü. Gerçi Amerikalıların etkisinden zaman içinde biraz çıkmaya başladı. İnsanlar görüşlerini anlatıyorlar, içlerini döküyorlardı. Fakat yorum yazıyorlardı. Mısır'da ise gazetecilik yapmaya başladılar. Resim çekiyorlardı, haberleri koyuyorlardı, atlatma haber Ve sonunda ana akım medya blogların peşine takılmaya başladı. Mübarek bir süre buna göz yumdu. Ondan sonra bütün blogcuları hapise atmaya, işkence yapmaya başladı. Ben e, Mısırlı blokçularla e, görüştüm bu olaylardan çok önce. Çünkü Mısır blokçuluğu denen olayı e, biliyordum. Söyleşileri e, 2010'un yazında yaptım. Bu olaylar yoktu. Kendilerine sorduğumda da muhaliflere, yurt dışına kaçmışlar. Peki sizler neye yaradı bu diye. Çok enteresandır. Çok e, orada da e, yazdım ve beni çok etkilemiş. Hiç merak etmeyin dedi. Bu an, şu an bastırılmış olsa bile böyle bir birikim yarattı ki duyulmayan sesler duyulmaya başladı bu süreçte. Bunun mutlaka bir etkisi olacaktır ve oldu da. Evet bizim de e, bu kalkışma sırasında sen manki hala da gerçek ismini bilmiyorum ama. Ee, en fazla haberi oradan aldık gazetecilik adını. Evet, yani siz işte o algonimden de tabii Hı. bahsediliyordu, o Facebook üzerinden örgütlemişti ama siz de Ala El-Fattah'la mesela. Evet. O çok önde gelen bir blokçu. Şu anda yurt dışında yaşıyor. Belki dönmüştür şimdi bilmiyorum. Şey de ilginç tabii değil mi? Yani herkesin gözü önünde oluyor. Tamamen açık, şeffaf bir şekilde yani diyor ve engellenemiyor. Yani Mubarek gibi ağır bir diktatörlük işkenceci kanunu falan engelleyemiyorlar. Ya da... Bu süreç kapandı zannediyorum bu baskı. Yani interneti kontrol etmek mümkün değil. Bir de Batı şöyle bir şey yaptı. Dikkat ederseniz Amerika özellikle hep İran ve Çin'de baskılar, internet üzerinde baskılar olduğu söyleniyordu. Arap dünyası üzerindekilerden söz edilmiyordu. Halbuki orada blokçular hapise atılıyor. Çok ciddi işkence görüyorlardı. Çünkü mübarek Amerika'nın müttefikiydi. Obama gitti en yakın müttefik biz dedi biliyorsunuz e, o, Obama, Obama iç, şey, mübarek için e, Tunus aynı Clinton'da şekilde Clinton'da zaten tabii, evet, aynı istikrar şekilde. simgesi dedi evet. Dün, dünkü bir haber var tam da üzerine geldi Mısırlılar e, Devrimciler, ayaklanmacılar, protestocular görüşmeyi reddetmişler. Tabii, tabii. Clinton'lar ona güvenimiz yok zaten. Tabii. O mübareği destekliyordu. Ne konuşacağız onunla demişler. Tabii bir taraftan interneti de e, kontrol etmeye çalışıyorlar ama diğer taraftan da yönetimi e, ellerin avuçlarının içi tutmaya çalışıyorlar. Çünkü bu çifte standart insanlar görüyordu. Evet. Ve dikkat ediyorsanız kimse Arap dünyasında blogcu internete baskı yapılıyor diye kimse bundan bahsetmiyordu. Hep Çin ve İran. Evet zaten e, benim takip edebildiğim kadarıyla tüm dünyada özellikle Batı ülkelerinin internette sansür veya kapatma yönteminden ziyade işte bu sizin belki bahsettiğiniz bahsetmiş olduğunuz bu Irak'ta e, gibimiş gibi yaparak e, bir yön vermeye çalışmak gibi bir yöntem benimsediğini görüyoruz. Çok çeşitli yöntemler e, izliyorlar. Ama mesela İsveç gibi bir ülkede, değil mi çok ileri bir demokrasinin olduğu bir ülkede bu terörle mücadele kapsamında e, e e, bazı e-mailleri e, denetlemek, okumak, girmek böyle bir yasayı getirdi hükümet e, parlamentoya, yasa teklifinin daha doğrusu. Tabi bu Amerika ile terörle mücadele adı altında birlikte hareket edilen bir herhalde ...hareket etmek için alınan bir karardı. Fakat o arada işte... ...merkez medya bunu destekledi. Terevle mücadele için... ...bu olabilir dedi. O zaman... ...İsveç'te bloglar hareketlendiler. Ve o kadar aktiftiler ki... ...bu yasanın çıkmasını engellediler. Ve o, işte o sırada... ...İsveç'te bir... ...gerçekten bloglar... ...İsveç blogçulunun markası yaratılmış oldu. Mesela her... E, Avrupa ülkesinde aynı güçte değil. Ama bu olay onu tetikledi. Demek ki böyle çok e, ilginç. Yani. Amerika etkilemeye çalışıyor çeşitli şekillerde ama e, işte burası da eyleme geçmek için ve bir duruş sergilemek için muazzam bir platform. Yani bunu kullanmak lazım. Benim endişem tabii bunda çok uzun konuşulabilir. Burayı kontrol etmek için sadece hükümetler değil tabii büyük finans böyle Google'un işte e, Yahoo'nun Amazon'un gibi büyük şirketlerinin de kontrolüne girme ihtimali çok yüksek. O zaman bütün o medyada eskiden yaşadığımız hastalıkların geri gelmesi ihtimali çok yüksek. Onun için sanıyorum ki bir yurttaşlık görevidir buradaki e, özgürlük platformuna bu oluşmuş havaya sahip çıkmak. Bir bununla bağlantılı e, belki bir soruda şu olabilir. Hani e, bir yandan da blok Dediğimiz şeye baktığımız zaman çok bireysel bir şey bu. Hı. Ve aslında e, herkesin kendi tercih ettiği e, şeyden, haber kaynağından beslenmesini sağlayan e, bir oluşum. Bu bakımdan da e, farklı görüşlerin, farklı e, bakış açılarının varlığına da insanı bir yandan kapatabilecek... ...bir şey olarak da belki değerlendirilebilir... ...büyük şirketlerin özellikle bu alan içinde... ...veya devletlerin bu alan içinde faaliyet... ...göstermesi... ...buna itici bir güç olabilir mi... ...böyle bir tehlikeye doğru yönlendirebilir mi diye de düşünüyorum. Yani o büyük şirketlerden... ...duyduğum endişe... ...daha genel anlamda çünkü bunlar bir de dağıtımı... ...tabii aslında benim dağıtımı... ...bu iPad'lerle falan... O, ...orada benim endişem fakat... ...birinci noktaya gelirsek... evet. Blogların hem ayrıştırıcı ama bir yerde de birleştirici bir boyutu var. Çünkü buradaki esas olay paylaşım. Yani yazdığınız bir şeyi başkalarıyla paylaşmak. Ve ben görüştüm blogcular. Diyorlardı ki biz karşıt görüşteki insanlardan gelen mesajlarla besleniyoruz. Halbuki basın yayın mantığında... Bilirsiniz bir köşe yazarı kendisine gelen eleştirileri hiç kabul etmez. Gelir e-mailler onları atar, kendisini övenlerle... Rahat eder ve öyle bir kurgu vardır. Halbuki blog tamamen başka bir mantık. Gelen eleştirilerle beslenen, onlara cevap veren ve gün içinde sürekli yenilenen ve o tartışmayı götüren bir yapı. Dolayısıyla doğru bir taraftan insan kendisine yakın bulduğu blogları okuyor. Ama öbür taraftakilerde de sürekli irtibat halinde onlarla hatta fikir. Alışverişinde, kavgasında olabiliyor. İşin zaten güzel tarafı, canlı tarafı ve zor tarafı burada. Ben Türkiye'de gelişmemiş olmasının da bir nedenine bizim bu kadar e, eleştiriye tahammülsüz olmamızdan kaynaklanıyor gibime geliyor. Çünkü blog Tabii. açtığınız zaman çok ciddi eleştiriye maruzsunuz yani bu kaçınılmaz ve doğası gereği doğası yoksa ayakta kalamaz A yani. evet. evet şey ilginç ama bu arada da mesela e, bloglarda e, esas itibariyle böyle köşe yazarlığı mantığının da tabi Türkiye'de çok yaygın olduğunu da buna eklemek lazım belki kesin geçen gün e, sizin öneyle konuşuyorduk programlarımızdan birinde yani kendi düşünmeye üşenen diyelim tembellik kesin. etmekte olan insanların bir kendileri adına işte köşe yazarlarının düşünmesini kesin. beklemekten olduğunu düşünüyorduk Kesin acaba, ben buna kesin katılıyorum. Bu kö köşe yazarlığı hiçbir ülkede bu kadar yok ve acaba o nitelikteki insanlar mı yazıyor? O da tartışılır. Fakat bu yani köşe yazarları işte yazıyor. Ben de onu okuyorum. Düşünüyorum oluyor bu bu hiç blog mantığıyla uyuşmayan ve bugün dijital kültürle uyuşmayan bir şey. Onun için bitti bu. Yani. Bu paradigma bitti gerçekten. Türkiye'de daha geç gelecek ama artık bu basın yayın mantığı bitti. Murdoch bunu kavrayamadı mesela. Murdoch bana sorarsanız zaman 20. yüzyılın insanı basın yayının insanı kavrayamadı. Hala işte paralı erişim için uğraşıyor. Halbuki yani ee, okur, internetten haberi okuyan, bilgiyi alan okur bedava almaya alıştı. Artık ona parayı koyamazsınız. Yani olayın e, bir de böyle bir boyutu var. Yani bu iş modeli, ekonomik modeli çöktü e, e, gazetelerin. Hala aynı şeyi dijital ortama getirmeye çalışıyor. Yani muazzam bir e, e, paradigma değişikliği var. Düşünce biçimi değişikliği var. Onun için gazetecilerin oturup çok ciddi düşünmeleri gerekiyor bu konuda. Patronların da kendilerinin de. Evet bu Amerika'da da gayet e, keskin bir şekilde de bu mücadelenin devam ettiği görülüyor. Gidiyor ama bakın 2002 yılında Güney Kore'de yani çok ilginç bir örnektir. İlk internet cumhurbaşkanı Güney Kore'de seçildi. Amerika'da değil Obama evet, değil. Evet. Çünkü ana, e, merkez medyanın desteklemediği hiçbir aday e, seçilemez Güney Kore'de. Böyle bir kültürleri var. Hatta aday adayı bile olamıyor. Bir insan hakları aktivisti, hukukçu. E, aday oluyor. İnterneti kullanıyor. O My News'u kuruyor. Hala bugün geçer. O My News, evet. O My News da, e, da yapıyor kampanyasını ve seçiliyor. Şimdi bunlar e, çok... Çok önemli olaylar oluyor küçük küçük. Ama bunların hep üzeri, yani üzerinde durulmadı. Ama bence e, siyaseti de tabii çok etkileyecek. <gülüyor> Fransızlar ki biraz tutucu bir e, toplumdur biliyorsunuz. Orada görüştüm Fransızlar bloğu olmayan bir siyasetçinin artık Cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün değil diyorlar. Örneğin. Evet çok ilginç tabii. E, Amerika'da mesela bu şeyden... Keith Olbermann oldukça sözünü sakınmayan, televizyonda da zaten konuştuğu zaman çok benim ilgiyle şahsen takip etmeye çalıştığım biriydi ve sonunda o işte bir satın almalar falan oldu ve attılar Keith Olberman'ı yeni bir Falk News diye bir yeni blog kurdu ve varyansın ediyor. Çok da son derece ilgi çekici. Evet. Yani tekerlerin kırılması bence haber üzerindeki tekelin yorum üzerindeki tekelin kırılması olayı bu. Şunu şöyle açıklayayım. Yazı işlerine gelen haberlerin işte kaçtı kaçının konulacağına sayfaya yazı işleri karar verir. Biz de onu okuruz. Burada bir, bu bir kere bize dayatılan bir şey. Bunu kırıyor internet. Bir de uzmanların tekelini kırıyor. Ben onu birebir yaşadım. Irak savaşı öncesinde Amerika'da Sürekli savaşı destekleyen e, siyaset bilimciler, e, politikologlar çıkıp konuşuyorlardı. Ben şaşırıyordum bu kadar uzmanı olan bir ülkede nasıl olur da bir farklı görüşte insan televizyona çıkmaz. Orada da uzmanlara yönelik böyle belli bir tekel oluşmuş. Ne oldu o sırada? E, karşı görüşte olan ve de söyleyecek sözü olan bölgeyi iyi tanıyan akademisyenler... E, Bloglarını açtılar ve şu anda e, mesela Yuan Cole Michigan Üniversitesi'nde bir e, orta In, Informed uzadı. comment. Informed comment. O evet. zaman oldu. Evet. Şimdi ne kadar izleniyor? Şimdi merkez medya ondan alıntıya sürü, sürekli informed comment'ten. Dolayısıyla bu tekerler kırılı. Siz düşünebiliyor musunuz şimdi Türkiye'de bazı insanlar, bazı burada da var uzmanlar değil mi? Çıkıyorlar kendi gezdiriyorlar alır. televizyonda tamamen bir fersa bence evet. yani. E budur yani bunun kırılması şimdi bunu kabullenmek bu iktidarı bırakmak çok zor bir şey Avrupa çok zorlanıyor çünkü hala sübvansiyonla yaşıyor medya büyük çapta özellikle masın e, çok büyük tabi iktidar bunun kaybetmek istemiyorlar ama 30 yaşın altının almadığı bir ürünü üretiyorsanız çok fazla yaşama şansınız yok değil mi? 30 yaşındakiler almıyorlar gazete. Evet aynen öyle ve ben yalnız medya alanında di, siyaset alanında da bunun çok geçerli olduğunu aramızda da tartıştığımız noktalardan biriydi. İşte yeni böyle sol partiler filan kuruluyor ve başkanlarının belli bir yaşın üzerinde olması gibi durumlar ve işte bizim benim kuşağımdan olan insanların da katılması falan tartışılırken ben de bunun yani bizim istendiği kadar danışmanlık hizmeti ve istenildiği sürece vermeye hazırız. Ama ne münasebet bizim yaşımızdaki insanların bir siyasi partinin yönetiminde bulunmasını söz konusu bile olamayacağını düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Tamamen yani. ben de katılıyorum. Ama da evet bu böyle yani bu interneti de bu kadar tepki vermek bazılarında var mesela. Onu da anlamak çok zor çünkü olay almış başını gidiyor. Eğer onu anlayamıyorsanız siyasette yapmanız mümkün değil. Yani evet, yani Tunus'ta şimdi 84 yaşında bir adamı yönetici olarak getirmeleri olacak iş değil yani ama bunun çabuk çözüleceği kanaatindeyim. Peki geleceğin nasıl gideceği konusunu da konuşmamız gerekiyor kitap üzerinden kalkarak ama belki de aslında bunun işte vatandaş gazeteciliği, kamu vatandaşlığı gibi kavramlar üzerinden e, ya açık radyonun da şeyi başlıyor işte önümüzdeki hmm. cuma. Yarın değil, öbür gün saat 10'dan itibaren de 9 günlük bir kampanyada demeyeyim açık radyo şenli haline geldi artık bunca yıl sonra. Ve orada bizim de çok paylaşıma önem veren ve dinleyici desteğine yaslanan bağımsız bir yayıncılık yapabilmenin imkanlarını araştırdığımız tartışmalar olacak. Belki bu blog ve diğer meseleleri biraz da orada da konuşma fırsatı buluruz. yani bize Mutlaka konuşalım. O konuda modeller çok var dünyada. Evet yani bizim de naçizane hani çok iddialı olmadan <gülüyor> ama böyle bir şeyi bir örnek teşkil eden bir tarafımız olduğuna da inanıyoruz. Siz de zaten çok zayıf bir şekilde işte Açık Radyo'da bu kitabı hazırlarken düşündüğünüzü de söylemiştiniz. Şimdi mesela bu sırada da Twitter üzerinden de bir bu yeni şenlik dediğimiz dokuz günlük süreç içinde işte dinleyicilerimiz, destekçilerimiz de bulunacak. Ayrıca bizi seven ünlüler tırnak içinde diyeyim işte şarkıcılar ve Şimdi bu konuda yönetmenler filan. Aslında belki itiraf etmemiz gerekir. Biz de biraz e, yakın zamana kadar yavaş kalmıştık. Evet. E, bu hem sosyal medya hem de e, sizin açtığınız blog e, ve daha sonra da e, Twitter hesabımızı Ozan Sakin sağ olsun üstlenip daha etkin bir şekilde e, kullanmamızı sağladıktan sonra bir atılımda bulunmuş olduk ve e, bayağı da şaşırdık. Örneğin 16 Mart, Mart Perşembe Gece yarısı Ozan bu dinleyici destek şenliğinden hareketle bir Twitter üzerinden mini oyun başlattı. Ve bir anlamda bizim hem destek kampanyası hem de bu Twitter üzerindenki hareketlilik bizim hiç tahmin edemediğimiz bir noktaya geldi. Az önce baktım Ozan dün akşam baktığında ikinciydi. Türkiye'de bu Twitter trending topics denen en fazla... Belki göze çarpan konu denen şey var. Türkiye'de birinci konuymuş şu anda. çok müthiş. Evet, biz, biz ne yapacağımızı bilemez hale geldik bu <gülüyor> Böyle oluyor zaten internet yani, tüm, böyle yapıyor. <gülüyor> dinleyici ve destekçileri de buradan teşekkür edelim. Evet, aynen. Ee, Zeynep Atikkan çok teşekkürler ama bunu saymıyoruz. Hakikaten bir <gülüyor> ikinci buluşmamız cumartesi geliyorsunuz değil mi? Evet, evet. Çok... Evet, sizin ne de ya Neredeyse sizinle başlatmış oluyoruz bu yeni kampanyamızı. E, tam da üstüne geldi kitabınızda. Yani blogdan al haberi e, kitabıyla da yapı kredi yayınlarından yeni yayınlanan kitapla beraber bu konuları etraflıca konuşma fırsatı e, bulduğumuz için de çok çok teşekkür ederiz Ben Katıldığınız teşekkür için. ediyorum. Görüşmek üzere. Evet o zaman da bitiriyoruz bugünkü Açık Gazete programımızı bir kez daha şeyi de hatırlatarak bitirelim. Bu cumartesi gün saat 10'da başlıyor Açık Radyo'nun dinleyici destek projesinin 8. özel yayını artık Açık Radyo şenliği dememizde de bir sakınca yok. O hale geldi 40'a yakın insanda 3 tane de mesela müzisyen kendi çocuklarıyla birlikte diyalog halinde yapacaklar böyle hoşluklar da olacak daha fazla reklam yapmayalım ama peki çok teşekkürler hoşça kalın günaydın size günaydın, günaydın. 지금까지 뉴스 스토리였습니다.